Allahu Biallah min Shaitan Rajim. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Aalami. Assalatu ve Alakirin. Ve ila Jami Almbyayi ve Almursadiin. Ve ila Ve Alhamdulillah Rabbil Aalami. Tefsirden sonra hep beraber dinimizi anlamaya çalışıyorduk. Dinimizi. Eğer biri dini anlamazsa, Allah'ın dinini anlamazsa, kendine göre dini oluşturmaya çalışır. Kendi bilgisiyle, öğrendikleriyle, duyduklarıyla. Eğer dinini Allah'tan öğrenmemişse, o Allah'ın dini değildir. Ne buyururdu ayet-i kerimede? Allah sizin için İslam'ı din olarak seçmiştir. Kim bundan başka din ararsa, kendine bir din üretirse, çıkarırsa, ondan o din kabul edilmez. Allah'ın dinini de Cibril hadisinde Hz. Cebrail'e yaptığı o konuşmada Allah'ın dinini beyan etmişti. Ne buyuruyordu? Kısaca onu hatırlatayım. Sahabe söylüyordu. Resulullah Efendimiz oturuyor açık bir alanda. Beyaz elbiseli biri geldi. geldi Resulullah Efendimiz'in karşısında oturdu. Dizi dizine değecek kadar yaklaştı. Buyurdu ki, iman nedir? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ona imanı beyan etti. İman, Allah'a iman etmendir. Meleklere iman etmendir. وَبِلْلِقَائِهِ Allah'a kavuşmaya, kusat etmeye, Allah ile karşı karşıya gelmeye. لِقَا bu demek. Karşılaşmak demek. Müraki olmak demek. Evet, Allah'a vasıl olmaya, Allah'ın seni huzura almasına iman etmen, bu imanın şartıymış. Allah'ın Resullerine iman etmen, bir de öldükten sonra dirilmeye, evet, bununla beraber Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeye iman etmendir dedi. Öyle imanın şartları beştir deyip Amentü'yü okumak yetmiyormuş. Bir şeyler çıkarılmış, bir şeyler ilave edilmiş. Evet, sonra İslam nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz bu şekilde cevap verince, evet, o zat Resulullah Efendimiz'i tasdik etti. Doğru söylediniz dedi. Onu tasdik etti. Sonra ona İslam nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sefer İslam'ı anlattı. İslam, senin Allah'a abd olmandır hiçbir şeyi ona şirk koşmadan. Evet, hiçbir şeyi ona şirk koşmadan ona abd olmandır. İslam'ın birinci şartı. Evet. Namazı ikame etmendir. Ramazan orucunu tutmandır. Farz olan zekatı vermendir. Bunun içinde hac yok. Niye hac yok? Çünkü o zaman daha haç farz olmamıştı ondan. Evet, farzlardan biri de Hacdır O zaman daha haç farz olmamış. Gene o zat Resulullah Efendimiz'i tasdik etti, doğru söylediniz. İhsan nedir diye sordu. Bu sefer Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'ı görüyormuşçasına görür gibi. Ke terahu onu görür gibi ona avdolmandır dedi. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da, onun seni gördüğünü bilerek, onun huzurunda olduğunu tadarak, kendine ki, görüyormuşçasına, görür gibi. Sonra da, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, sorulan, kendisine bu soruyu sorulan, Sorandan daha bilgi değildir bu konuda. Sonra Resulullah Efendimiz bir kısım kıyametin ahametlerini beyan etti. Evet, o zat yine Resulullah Efendimiz'i tasdik edip Doğru söylüyorsunuz dedi. Kalkıp yürüdü. Resulullah Efendimiz onlara sahabe buyurdu ki, onu bana getirin. Diyor sahabe hakti aradı adam yok olmuş. Evet diyor buyurdu ki bu kimdi biliyor musunuz? Bu Cebrail Aleyhisselam'dı. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Size dininizi öğretmeye gelmişti. O zaman dinin din olabilmesi için e, imanın, İslam'ın, ihsanın beraber olması gerekir. Bu, mümini mümin yapan, mümini müslüman yapan, mümini ihlaslı yapan, mühsin yapan, güzel yapan dindir. Eğer bunu anlamadıysa, o dini bilmiyor, dini anlamamış, kendine göre din üretiyor. Ne diyor? Kıl namazını otur evinde diyor. Bu kadar basit zannediyor. Ya da biz namazımızı kılıyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz, meleklere inanıyoruz. İmam bu değil ki, senin peygamberi imanı böyle anlatmadı, İslam'ı böyle anlatmadı, ihsan'ı böyle anlatmadı, niye ondan dinlemiyor, öğrenmiyorsun? Evet, dikkat edersek, imanın da en başında, İslam'ın da en başında, ihsanın da en başında Allah gelir. Allah'a iman, Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Allah ayetlerinde bunu beyan etti, bunu anladı. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyuruyordu, sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Evet, arada bir imanı beyan ederken, ölçü koydu, imanın ölçüsünü koyuyor. Sizden biri, Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemezse mümin olmaz dedi. Sınır koydu. İstersen kabul etme. Sana mümin demiyor, sen mümin olmamışsın diyor. Evet. Önce Allah'a iman etmemiz lazım. Sonra Allah'a kavuşmaya, Allah'a vasıl olmaya iman etmemiz lazım. İmanın şartıydı bu. Şimdi vuslat diyorsun, öteki orada vuslat neymiş diyor. Bu da nereden çıktı? İmanın şartıydır bu. Bunu yerine, bunu çıkarıp yerine imanın şartı olarak evet, neyi koydu alimlerimiz 500 sene sonra neyi koydular? Caire ve şere min Allahu Teala dediler. Ve bazı bazılere muhtiyak zaten, bazılere muhtiyak var zaten. Ve bil ölümden sonra dirilmeye. Huzura çıkıp hesap verme, iman etmek. Bu var ama Hayrihi ve şerri minallahu Teala Hayr ve şer Allah'tandır. Dika, Allah'a kavuşma emri yerine Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek. Bu yanlış bir kelimeydi. Bu, buna iman etmek doğru değildir. Hatta böyle iman etmek doğru değildir. Her ne kadar onlar o andaki duruma bakıp bunu böyle yaparsak doğru yaparız demiş olsalar bile, kimse Allah'ın dininden bir emri çıkarıp başka bir emri koymak hakkına sahip değildir. Resulullah Efendimiz'e gelen din, Resulullah Efendimiz'in anlattığı dindir. Yoksa o senin dinin olur. Hayır ve şer Allah'tan değil. Evet, hayri, şerri yaratan Allah'tır. Ama kul, Şerri tercih ederse Allah şerri yaratır, hayri tercih ederse Allah hayri yaratır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki, bütün hayırlar Allah'tan, bütün iyilikler, güzellikler Allah'tan, bütün şerler, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Kendi nefsinin şerrini Allah'a mal etmiş oluyorsun. Bu yanlış, bu doğru değil. Eğer hayır da şer de Allah'tansa, o zaman biz suçsuzuz. Allah yazmış, biz işliyoruz. Allah bizi zorluyor ona demektir. Onun için bu imanın şartlarından biri değildir. İmanın şartlarından evet, bunun yerine ne vardır? وَبِلِقَائِهِ Ona kavuşmak. Ona vasıl olmak. Ona yolculuk yapıp vasıl olmak. Evet. İslam nedir diye sorduğunda evet. ne buyurdu? Allah'a abd olmandır. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadan abd olmandır. Sevgide hiçbir şeyi, hiç kimseyi onun önüne koymadan onu sevmendir. Onun rızasını kazanmak için, emrini yerine getirmek için çaba gayret sarf edip koşmandır. Ona vasıl olmak için ona, evet. onun likasına ermek için koşmandır, çaba gayret sarf etmendir. Bunu bilmeden hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Yani dini böyle kenarından, köşesinden birkaç emriyle evet, anlamaya çalışmışsın demektir. İhsan nedir diye sorduğunda ne buyurmuştu? Allah'ı görüyormuşçasına, Allah'ı görür gibi ona evet, avd olmandır. En önde hep Allah gelir. Allah'ı her şeyden çok seveceksin. İman buydu. Ona kavuşmaya iman edeceksin. Kavuşmak için çaba gayret sarf edeceksin. Hiçbir şeyi ona şirk koşmadan ona abd olacaksın. İslam. Onu seveceksin. Onu görür gibi, onun huzurundaymış gibi hayatı yaşayacaksın, abd olacaksın. O zaman önce neyi anlamak gerekiyor? Allah'a imanı, Allah'a abdolmayı ve bir de Allah'ı görüyormuş gibi, görür gibi evet, ona abdolmayı, ihsanı yani öğrenmemiz gerekir. Allah'a abdolabilmek için önce o zaman Allah'ı tanımak gerekiyor. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak gerekiyor. Resulullah Efendimiz'in tanıdığı gibi tanımak gerekiyor. Peygamberlerin tanıdığı gibi tanımak gerekiyor. Allah'ı sevenlerin, evet, Allah'ı tanıdığı gibi tanımak gerekiyor. Allah'ın imanını kabul ettiği, sevgisini kabul ettiği evet, kimseler gibi Allah'ı tanımak gerekiyor. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah sevdiklerine kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımak gerekiyor ki Allah'ı tanımış olalım. Böyle tanımazsak ne olur? Nasıl bir şey olur? Kendi kendimize Allah'ı hayal etmişiz. Herhalde Allah böyledir. Ya da Allah hakkında bir isim, bir sıfat, bir fiil duyduğumuzda kendi kendimize bir şeyler hayal ederiz. İşte Allah böyledir deriz. Bu Allah değildir. Bu senin kendi kendine hayal ettiğin, vehmettiğin ilahındır. Senin putundur bu. Bu Allah değildir. Evet. O zaman bize düşen Rabbimizin kelamını dinledik. Tabi ne kadar dinlediysek dinlemeyen arkadaşlar evet mutlaka dinlemelidir. Bundan sonra yapacağımız şey nedir? Rabbimizi tanımak. Allah'ı tanımak. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak. Kur'an'ı okurken hep beraber Allah'ın isimlerini de kısaca da olsa anlamaya çalıştık. Evet, bundan sonra ilk önce Allah'ı isimleriyle, esma-ul-hüsna'sıyla tanımaya çalışacağız. Sadece öyle esma-ul-hüsna kitaplarında okuduğumuz gibi değil yalnız, kuru bir bilgi olarak değil, Allah'ın ayetleriyle anlamaya çalışacağız. Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımaya çalışacağız. Resulullah Efendimiz nasıl tanıyorsa öyle tanımaya çalışacağız. Tanıdıkça onu seveceğiz. Tanıdıkça ona aşık olacağız. Biri Allah'ı ne kadar tanıyorsa ancak ona o kadar iman edebilir, ancak onu o kadar sevebilir. Yani imanı marifeti kadardır hikmet bilgisine sahip olduğu kadardır. Evet, Allah ismi, Allah'ın zat ismidir. Bütün isimler Esma-ül Hüsna ona aittir. Evet. Kur'an'da Allah bu isimlerinden 99 tanesini beyan etmiş, bir tanesi de Allah ismidir. Onunla beraber 100 tane. Allah'ın sadece yüz tane ismi mi vardır? Haşa! Onun ne yüz ne de yüz bin isimleri sayıya gelmez sonsuz ve sınırsızdır. Ama şu anda bu dünyada bizim tanıyabileceğimiz isim sayısı kendi üzerimizde. 99 tanedir. 100 tane. Allah ismiyle beraber. O biri Allah ismini saymazsak, esması evet, 99 tanedir. Çünkü hepsi Allah isminde toplanıyor. Yani biz Allah diye zikredince bütün isimleri birden söylemiş oluyoruz. Allah ismini, yani Allah'ı, Allah'ın zatını, zat ismini Esma'ul Hüsna ile, yani onun güzel isimleriyle ancak tanıyabiliriz. Aynı zamanda bu Esma'ul Hüsna, her birinin nuri vardır, tecellisi vardır. Allah'ın zatına da perdedir. Bunu öğrenmen lazım, anlaman lazım. Bu ismin sende, senin gönlünde, ahlakında, fiilinde tecelli etmesi lazım. Ki evet, o sıfat perdesinin, isim perdesinin arkasına geçip Rabbinle buluşasın. Gerçek buluşmayı, zatî buluşmayı, zatın tecellisini arabilesin. Anlatırken, konuşurken ilmi, hiçbir kelimeyi kullanmak asla istemiyorum. Ama mecbur kalınca beni dinleyen herkesin anlaması gerekir. Hiç bilgisi olmayanın da beni anlaması gerekir çünkü. Allah kendini öyle anlatmışsa, ayetlerini anlatırken bularım anlasın diyorsa, yok anlaşılmayacak şekilde konuşulursa, Sünnetullah'a uyulmadı demektir. Onun için bütün çabamla, gayetimle anlaşılmayan bir kelime kullanmamaya çalışacağım inşallah. Bunu sadece bugün yapmıyoruz herhalde. Bu bir başlangıç. Her bir isim için en az bir sahbet gerekir. Bu en az olan değil. Bazen 2-3 de olabilir. Ama mümkün mertebe bir sohbete sığdırmaya çalışacağız. Ama bu Ramazan ayında öyle kısaca en acil öğrenmemiz gereken neyse onu öğretmeye çalışacağız inşallah. Allah ayet şeride buyuruyordu. Bakara suresi 27. ayet. Audo billah min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Elledine ahde Allah. Onlar Allah'a verdikleri ahdi sözü bozarlar. Min beadi mitaki. Allah ile Sözleştikten sonra, Allah'a söz verdikten sonra, evet, onlar Allah'a verdikleri sözü, ahdi bozarlar. Allah'a nasıl söz vermişiz? Allah'ın ayetlerini dinleyen biri, ben iman ettiğim dediğinde Allah ile ahitleşti demektir. Allah'a söz verdi demektir. Allah'ın emrettiği gibi iman edeceğini, İslam olacağını, teslim olacağını, evet. ihsan sahibi olacağını kısaca, yani dini bütünüyle kabul edeceğini evet. ne yaptı? Kabul etti ve Allah'a söz verdi demektir. Eğer bunların arasını keserse, bunların arasını ayırırsa وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ Evet, onlar Allah'ın emrettiğini keserler. Allah'ın emrettiğini keserler. Birbirinden ayırırlar. Bihi en yüsele. Evet. Onunla vasıl olmaları gerekirken onunla o Allah'a verdiği sözle, emirle Allah'a vasıl olmaları gerekirken onu keserler. Arasını ayırırlar. Bu birçok manaya birden gelir. İzah edeyim inşallah. Allah'ın birbirine bağla dediği şeyi keserler. Yani Kur'an ile Peygamber'in arasını keserler. Bize Kur'an yeter derler. Ya da işte biz Sünnete uyuyoruz, bize ne gelmişse ona uyuyoruz deyip Kur'an ile peygamberin arasını keserler. Kur'an ile dinin arasını keserler. Sanki bu dinin kitabı Kur'an değilmiş gibi. Aynı şekilde Allah'ın esmasıyla Allah'ın arasını keserler. Biri eğer Allah'ın esmasını öğrenmediyse Allah'ı esmasından, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, Tanımadıysa, kendine göre bir hayal Korduysa, Allah ile isimlerinin Sıfatlarının, esmasının Arasını kesti demektir Allah sevmek imandır dedi, evet. öteki çıkıp İnanmaktır dedi evet. Ne yaptı bu sefer? Manayla Vahyin arasını kesti Başka türlü kendine göre Yorumladı, Allah'ın Muradıyla, hikmetle Hakikatın arasını kesti. Wa yufsidune fil ard. Evet. Onlar arzda fesat çıkarırlar. Ulaihi kehumul hasirun. Onlar hüsrana uğrayanlardır. Böyle yapanlar hüsrana uğrayanlardır. Evet, Allah'ın istediği gibi, emrettiği gibi kul yaşamayınca iman etmeyince, Allah'a teslim olmayınca, Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a abdolmayınca ne olur? O müfsid olur. Fesat çıkarır. Allah bunlar hüsrana uğrayanlardır dedi. Evet, Nasıl hüsrana uğrayanlardır? Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Yani şu andaki aslında... bir sorun yaşanıyorsa, sıkıntı yaşanıyorsa, vesat olduğu içindir. Rabbimizi tanıyabilmemiz için, onun isimlerini anlamamız gerekiyor. Allah her neyi yaratmışsa, onu sevgisinden yaratmış, muhabbetinden yaratmış. Mecbur olduğu için değil. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. O zaman mecbur değilse niye yaratıyor? Sevdiği için. Onun için Allah, İqrab Bismillahi kerlazi kala derken, kala al insanı min ala. Allah insanı alakadan yarattı, yakınlıktan yarattı, ilgisinden dolayı yarattı, ilgi duyduğu için yarattı, sevdiği için yarattı. Mesela Resulü Efendimiz'e bakıyoruz, onlar Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi koparmadıkları için, bütün oldukları için, İslam'ı dini bütünüyle kabul ettikleri için, Bütünüyle, doğru iman ettikleri için, Resulullah Efendimiz'in iman ettiği gibi iman ettikleri için bir bakalım hallerine nasılmış? Asli saadet diyoruz, saadet devri. Çok zengin oldukları için mi? Her türlü nimet önlerinde olduğu için mi? Hayır. Ama hepsinin nimeti birbirine ikram ediyor. Allah onları anlatırken ne buyurdu? Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Onların yemeğe ihtiyacı olduğu halde kardeşlerine ikram ederler. Niye bunu yapıyor? Bunun bir sebebi olmalı. Onlar birbirini kendinden daha çok sevdikleri için mi? Hayır. Bu anlayış yanlış bir anlayıştır. Hristiyanlar da öyle söylüyor. İşte insanı sevmek lazım. İnsanı sevmek lazım deyince kendine göre. Kendini seviyor. Onun için her tarafta diyor. Allah'ı sevdiği için. Allah için sevdiği için. Gerçek manada iman ettiği için. Rabbini öyle bir seviyor ki kendinden daha çok. Rabbim bunu böyle mi istiyor? Böyle mi seviyor? Evet. Rabbini kendinden daha çok sevdiği için ne yapar? Onu feda eder. Öyle yapar. Karşısındakini sevdiği için değil. Evet, onu seviyor. Ama asıl sevdiği Allah'tır. O fedakarlığı Allah için yapıyor. Yani evet, imanın ne olduğunu biliyor ve bunu yaşıyor, bunu tadıyor. Ancak öyle olursa asli saadet olur. Yoksa asr saadet olur mu? Evet, ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Nasıl takdir edemediler? Allah'ı tanımayınca hakkını nasıl takdir etsin? Hakkını nasıl ona teslim etsin? Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen Allah'ın hakkını takdir edemedin ve sen müşrik oldun. Şirk ehli oldun. Bu herhangi bir şey kendi da dahildir. Ama Allah için severse hiçbir sevgi Allah'ın sevgisinin önüne geçmemelidir. Eğer geçerse o müşrik olur. Allah onu mümin olarak kabul etmiyor. Nasıl kabul etsin? O yaratmış. O sevmiş, yaratmış. Kendisi bile kendini bilmezken o sevmiş, o yaratmış. Onun bu sevgiye karşılık vermesi gerekmez mi? İşte Allah'ın Vedud ismi Allah'ın çift yönlü ismidir. Seven ve sevilmeyi isteyen Seven ve sevilmeye layık olan, sevgisine karşılık isteyen, Allah kulundan, bu isminin karşılığından başka, hiçbir isminin karşılığını istemiyor ve beklemiyor. Karşılık istediği tek isimdir bu. Onun için, Allah insanı kendisini abdolsun diye mi yaratmış? Abdolmak, sevmekti. Canından çok sevmekti. Onun sevgisini kazanmak için, bütün varlığını, her şeyini ortaya koyup o sevgiyi kazanmaya çalışmaktı. İman etmek, onu sevmekti gene. Allah iman istiyor. Abdulmayı kabul edenden iman istiyor. Her şeyden çok, canından çok sevmekti. Sevmeyince iman olmuyor. Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayabilmek için, ihsan sahibi olabilmek için, Aynı şekilde ona ne gerekir? Muhabbet gerekir, sevmek gerekir. Sevmek kelimesi buna az geliyor. Allah çünkü müminleri tarif ederken ne buyurmuştu? Onlar Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet demek aşk demektir. Aşık olmak demektir. Eğer biri aşıksa unutmaz. Allah'ın huzurundaymış gibi durur. Rabbini bir an unutmuyor. Başka türlü olması mümkün değildir. Ama bu bir bütün. Bunun insan tarafından, ben insanım diyen herkes tarafından yaşanması gerekiyor, tadılması gerekiyor. Allah'ı nasıl seviyoruz? Allah'ın zatını seviyoruz. Zatını hayal bile edemiyoruz. Zatı üzerinde tefekkür bile edemiyoruz. Düşünemiyoruz. O Subhan'dır. Akla, fikre, düşünceye, hayale gelmekten münezzehtir. O zaman nereden anlamamız gerekir? Esmasından bile ef'alinden. Yani isimlerinden bir de işlerinden tanımamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Fiil, sıfatın tecellisidir. Sıfattan meydana gelir yani. Mesela bir örnek vereyim. Biri Allah'ın Rahim ismiyle isimlenmiş. Allah'ın Rahim ismi Onda tecelli etmiş. Zaten Allah yaratırken bütün isimleriyle ona tecelli etmiş. O tecelli ettiği, kendi ruhundan nefrettiği o ruh, Allah'ın bütün sıfatlarının tecellisine sahiptir. Onun özünde, içinde zaten bu mevcut. Onu sadece tabiri caizse harlaması gerekir. Yani ateş yanıyor, onu... Evet, ne yapması lazım? Harlaması lazım. Öfürmesi lazım ona. Kendisi öfremiyorsa birinin öfürmesi lazım. Sohbet, öfürmek demektir. Bir şeyi okumak, öfürmek demektir. Zikir, öfürmek demektir. O kendi kendine yardım edemiyorsa, biri ona yardım eder. O imanı, o üzerindeki ismi harlanır. O rahim ismi onda fiile dönüştüyse, birine rahmet ettiği için, acıdığı için bir iş yaptıysa, bu ne oldu? Bu da fiil oldu. İsmin fiili oldu. Yapan kim? Yapan da, evet, o da zat konumundadır. Yani bir zat vardır, bir onun gönlündeki isim vardır, bir de onun yaptığı fiili vardır. Herkes Rabbini kendi üzerinden tanıyacak, tanıması gerekir çünkü. Eğer halife ise, onun adına hayatı yaşayıp iş yapacaksa, bu durumda onun vasıflarına, isimlerine sahip olması gerekir. Allah bizden ne istiyor? Onu anlamamız gerekiyor. Yoksa öyle düşünmeden, tefekkür etmeden, anlamaya çalışmadan, ben Allah'ı bildim, kendimi bildim, dini bildim, hayatı bildim, bu kendini kandırmaktır. Evet. Allah sevdi ve yarattı. Bütün varlık Allah'ın sevgisindendir. Diledi, yarattı. Dilemesiyle. Evet. Ol dedi ve yarattı Allah. Mesela Bir çekirdekte bir ağaç gizlidir. O çekirdeğin de çok küçük bir parçasında, özünde. O ağacın içinde aynı zamanda yüz tane ağaç, bin tane ağaç daha gizlidir. çok alıyor çünkü. Bir tek çekirdekten o türdeki bütün ağaçlar meydana gelebilir sayısız. Öyle değil mi? Çekirdeği bir tane ekiyorsun. Ağaç meydana geliyor. O, onun meyvesinde çekirdeği de var içinde. E hadi bir daha ek. Hepsini ek. Bütün varlık bu şekilde hepsi bir araya toplanıp gelince evet ne kadar ağırlık tutar biliyor muyuz? Bir gram. Bütün varlığın bu konudaki ağırlığı bir gramdır. Bütün kainatın ağırlığı bir gram. O, hepsi Allah yoktan yarattı ya, onu işe doğru aldığımızda o sıfıra gelir. Orada Allah'ın, isminin tecellisi vardır o bir gramda, onu açtı Allah. Bu durumda insanın ağırlığı ne kadar olur? Mesela 10 milyar insanın ağırlığı ne kadar olur? onun da bir özü vardır, bir çekirdeği vardır. Bir gramın binde yaklaşık yedi birçoğu kadar, binde 8di Bütün 10 milyar şu andaki mesela 10 milyar insan yok. 10 milyar insanın o Ağırlığı bir gramın binde yedi birçok kadarıydır. Yoktan yaratmış. Yoktan yarattığı bu bütün varlık, kainat onun sevgisinin tecellisidir. Muhabbetinin tecellisidir. Yoktan yaratma deyince akıl onu almayabilir. Onun için bir ağacın çekirdeğiyle özüyle izah etmeye çalıştım. Anlaşılsın diye. Evet. Allah ayet-i şerimede buyuruyor. Buruç suresinin 13. ayeti buyuruyor ki, innehu huve yubdi'u ve yu'ib. O ilk yaratandır. İlk yaratandır, sonra onu tekrar tekrar iade edendir. Yani böyle yaratıp diyor onu. Yarattı, o tecellisi devam etti. Devam ettikçe kainat genişledi. Bir insan dünyaya gelir, olduğu gibi kalmıyor. Sürekli değişiyor, sürekli büyüyor. Yani genişlemeye devam etti ama yoktan, sıfır. Bütün insanların özü, evet. o bir gramın binde dördü kadar dedi. Bir gramın binde dördü kadar. Göz falan onu görmüyor yani. Evet. Allah ilk yaratandır, yoktan yaratandır. Bununla beraber yaratmayı tekrar edendir. Allah her an seninle ilgilidir yani. Her an seninledir. Senin üzerindeki her değişiklik evet. onun kudretiyledir. O yapıyor. Ve huven gafurul vedud. Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyormuş? Çünkü o gafur ve vedudmuş. Seviyormuş ondan. Herhangi bir mahluk yanlış yapsa yok edilmeyi hak etse o affudur. Öyle bir seviyor ki onu hemen sanki o suçu işlememiş gibi mağfiret ediyor. O yanlışı yapmamış gibi mağfiret ediyor. Onun için onun yaratmasına devam ediyor. Onu yaratmaya devam ediyor. Varlıkta tutmaya devam ediyor. Sanki yanlış yapmamış gibi. Bu yaratmayı neden yapmış? Vedud olduğu için. İlk yarattığı için, ilk yaratınca, evet, neden yarattı diye sorsan, vedud olduğu için. Yaratmayı neden tekrar ediyor diye sorsan, gıfır olduğu için. Evet. Varlığı, kainatı yarattı. Sonra, o gıfır ve vedud olduğu için bunu böyle yaptı. Zul Arşil Mecid. O Mecid olan arşın sahibidir. Hükmünü arşa aldı. Şerefli arş. İdareyi arştan yaptı. Yaratmayı arştan devam ettirdi. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu, Gökleri yaratan biziz. Yeri gögü yaratan biziz. Onu genişleten de biziz. Genişleme devam ediyor. Allah bütün varlıktan münezzehtir. Herhangi bir şeye benzemekten münezzehtir. Herhangi bir şeyin içine girmekten, dışına çıkmaktan münezzehtir. O, akır ile anlaşılmaktan münezzehtir. Ama arşa arşın sahibidir dedi. Arşın sahibi demek her şeyin sahibi demektir. Her şey ona ait. Her şey arşın içinde çünkü. Hiçbir şey arşın dışında değildir. Arştan öteye bir tek Allah vardır. Ve her şey ona aittir. Her şey onun sevgisiyle hayatiyetini devam ettiriyor. Sevdiği için yanlışını, günahını, eksiğini evet, siliyor, olmamış gibi ve ona hayat vermeye, varlıkta tutmaya devam ediyor. Evet. İlk yaratan O'dur, sonra onu tekrar eden olur sonra ve yu'iduhu, sonra onu iade eder. Evet, nereye iade eder? Her şeyi aslına iade eder. Toprak, toprağa gider, toprak daha önce her neydi ise, neydi toprağa daha önce? Daha önce toprak neden meydana gelmiş? Şu andaki evet, bizim üzerinde yaşadığımız dünya hepsi neden meydana gelmiş? Hepsi ateşin külünden meydana gelmiş. Küllenmiş ateştir. Daha önceki evet, dünya sadece ateşti. Onun için İblis de ateşten yaratılmıştı, cinler ateşten yaratılmıştı. Sadece onların yaşayacağı bir yer olarak müsaitti. Onun için önce onlar dünyaya gelmişti. Sonra ateş küllendi. Toprak, her şey, taş, bütün madenler, her ne varsa hepsi ateşin külünde. Yani varlık geri dönerken ateş olur. Evet, sevmek dedik. Allah sevdi ve yarattı. Bizim de geri dönmemiz gerekiyor. Allah nasıl ki geri iade ediyorsa tekrar kendine çeviriyorsa, ona geri bir dönüş yaptırıyorsa, mesele mecburi dönüşten önce, yani ölmeden önce bizim geriye dönüşü yapmamızdır. Geriye dönmemiz lazım. Bu geri dönüşe, evet, Allah liha dedi, uslat dedi. Allah'ın vasıl etmesini emrettiği şey dedi. Önce bunu gönülden yapmak lazım, gönül itibarıyla. Yani vücudu toprağa vermek gerekiyor. Öyle ona sahip çıkmak doğru değil. Oraya gidecek zaten. Gidecek mi? Gidecek. Bunu baş gözüyle de görüyoruz. Ama bir de ruhun sahibine gitmesi lazım ölmeden önce. Dünyadaki çülü elbisesi gibi çamurdan elbise giymiş gibi görmelidir. Onun hakikati nedir? Hazreti insan. Allah'ın sevdiği ve bütün isimleriyle tecelli ettiği varlık. İki türlü sevmek vardır. Biri hakiki, biri de sahte, yapay. Biri ebedi, öteki de fani'dir. Biri Allah'tan öteki, kur'un Allah'tan aldığı o sevgiyi yanlış yorumlayarak, yanlış anlayarak, yanlış yaparak o sevgiyi bir başkasına karşı kullanmasıydı. Sahte sevgi. Onun için Allah herhangi bir şeyin, herhangi birinin kendisini sever gibi sevilmesine razı olmaz, bunu kabul etmez. Eğer yaparsa ne olur? Yaparsa topraktan olan, topraktan önce ateş olan birine o sevgiyi vermiştir. Ateşi sevmiştir. Onun gideceği yer ateştir. Ateşi o satın aldı. Ateşi o sevdi. Evet. Ama Allah Benden başka kimseyi, bir şeyi sevmeyin demedi. Beni sever gibi sevmeyin dedi. Allah'ı sever gibi sevmeyin dedi. Onun sözünü, beni dinler gibi dinlemeyin dedi. Onun sevgisi benim önüme geçmemeli, sözü benim sözümün önüne geçmemelidir dedi. Onu sevmen, o kafir olabilir, müşrik olabilir. Ama sen ondan bir iyilik görmüşsün. O iyilik, onun fıtratındaki İslam'ın iyiliğidir. Aslında sen onun küfrünü değil, o kafirin küfrünü değil, ondaki Allah'ın o isminin tecellisini, fiilini sevdin. O sevgin Allah'a geliyor. Bir kafiri severken bile eğer sevgi Allah'a gidiyorsa, o zaman kim neyi severse sevsin, ister bilsin, ister bilmesin. Kainattaki bütün sevgiler Allah'a gidiyor. Ama Allah insandan kendi iradesiyle, kendi tercihiyle kendisini sevmesini istiyor. Niye? Ona halife olsun diye. Onun sevgisini hak etsin diye, sevgisine karşılık versin diye, ne yaptığını bilsin diye. Ona ikramda bulunmayı dilemiş. En yüksek makamı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, Aklın hayal etmediği, gönüllerin vehmet nimeti ikram etmeyi dilemiş. Allah'ın kulları için, mümin kulları için hazırladığı nimetler, dünya nimetine benzemez. Akıl almıyorsa hayale gelmez, onu hayal edemezsin. Hepsi sevginin karşılığındadır. Yani imanın karşılığıydır. Onun için bütün ibadetlerde imanı kemale erdirmek içindir. Doğru sevebilmek içindir. Allah'ın sevgisine doğru karşılık verebilmek içindir. Bunu anlayabilmek için Allah önümüze Resulullah Efendimizi peygamberlerini koymuş. Önce ona bir bakacağız. O Allah'ı nasıl seviyor? Mesela Allah ona peygamberliği verdikten sonra kavmi ona karşı geldi. Onu taşladı. Onunla beraber olanlara, onunla beraber işkence yaptı. Onlara tükürdü. Onlara hakaret etti. Aynı zamanda onları aç bıraktı. Ekmek vermediler. İki birçok sene. Şehirden kovdular böyle. Evet, şehrin kenarında dışarıda. Onlar orada. Onları ablukaya aldı. Ekmek bile vermediler. Kimsenin onlarla ticaret yapmasına müsaade etmediler. Birçok'u orada... Açlıktan vefat etti. Yetmedi. Resulullah Efendimiz'i taşladılar. Taif'te taşladılar. Yetmedi. Öldürmeye karar verdiler. Resulullah Efendimiz hicret etmek zorunda kaldı, kaçtı. Kaçarken de bırakmadılar. Peşine düştüler. Başına ödül koydular. Ne demiş? La ilahe illallah demiş. Allah'tan başka ilah yoktur demiş. Evet. Sen misin bunu söyleyen. Medine'ye hicret etti. Peşlerine düştüler yine. Gelip orada bu sefer saldırdılar. Yok edeceğiz diye. Evet. Uhud'da Karşı karşıya geldiklerinde ordu dağılmış, sahabe dağılmış durumdadır. Resulullah Efendimiz'in yanında birkaç kişi var. Kendini ona siper etmiş. Bu arada sahabe o hali anlatırken Resulullah Efendimiz'in dişi kırılmıştı. kan içinde kalmıştı. Bununla beraber kırışlar onun eteğine değiyordu. ok yağmuruna tutunca sahabe kendini siper ediyordu o arada sahabeden biri dedi ki ya Resulullah artık bunlara bir beddua etmeyecek misin evet diyor Resulullah Efendimiz elini kaldırdı buyurdu ki Di ben tamam dedim işleri bitti bir peygamber kendi ümmetine beddua ederse Allah onu reddetmez elini kaldırdı, buyurdu ki Ya Rabbi, onlar seni bilmiyor. Onlar seni tanımıyor. Sen onları affet. Sen onları mahfuret et. Sen onlara hidayet ver. Onlar bilmiyor. Niye böyle söyledi? Allah'ı sevdiği için bu nasıl bir asktır? Sana bunca zulmü yapana cenneti istiyorsun. Hidayeti istiyorsun. Affi istiyorsun. Onlara bir şey olmasın diyorsun. Bu onları sevdiği için mi? Yok. Onları sevdiği için değil. Allah'ı sevdiği için. Ne diyor aslında? Ne demiş oluyor? Benim istediğim sensin. Kim ne yaparsa yapsın. Beni ilgilendirmez. Biliyorum ki ben böyle söylersem, sen bunu seversin. Ben böyle söylüyorum, böyle istiyorum. Senin isteğin neyse, benim isteğim senin isteğindir. Ben yokum, sen varsın. Fikir beyan etmiyorum. Zülmetseler de, küfretseler de, hakaret etsellerde de, taşlasalar da, öldürmeye çalışsalar da, aç da bıraksalar, susuz da bıraksalar, ne yaparsan yapsınlar, bir de savaşta birçok yakınını ne yapmışlar? Mesela Hazreti Hamza'yı şehit etmişler. Olsun diyor, ben seni seviyorum. Seni seviyorum demek ile kolay bir şey değil. Sahabeden biri geldi Resulullah Efendimiz'e, Ya Resulallah ben seni seviyorum dedi. O zaman fakirlere hazır ol dedi. Ama ben Allah'ı da seviyorum dedi. O zaman belaya da hazır ol dedi. Allah neden böyle imtihana tabi tutar? Evet. Varlık aradan çekilsin diye. Kulum bana ait olsun diye. Kulum o güzelliği, o peygamberinin gösterdiği güzelliği üzerinde göstersin diye. Vedud ismini anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın bu ismi, güneş nasıl dünyayı aydınlatıyorsa, Allah'ın bu ismi, Vedud ismi sürekli tecelli halindedir. Yani, اِنَّهُ yubdiu ve yu'id Tekrar eder. Tekrar eder, kendine döndürür. Ama anlamamız gereken bir şey vardır. Allah bu ismiyle sürekli tecelli eder de insanlar neden bundan nasibini almıyor? Allah insanın fıtratına onu yaratırken yani ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Esmaül ül Hüsna onun fıtratında Tohum gibidir. Çocuk doğdu. Esma-ül Hüsna onun fıtratında bir tohum gibidir. Onun yeşermesi gerekir. Neyle yeşerecek? Onun suyu nedir? Onun suyu muhabbettir. Allah bu muhabbeti bir de özel olarak kullarına ikram eder. Mesela anaya, babaya, evet, kardeşe, o yeni doğan çocuğunun sevgisini Allah ikram eder. Özel olarak. Mesela Hazreti Musa için ne buyurdu? Sana kendimden sevgi verdim. Niye sevgi veriyor? Firavun onu sevsin diye. Anası babası değil ya. Kendinden ayrıca. Anasına babasına verdiği sevgi ayrı. Bir de Firavun'e saraydakilere kendinden ayrıca sevgi veriyor ki Firavun'u sevmek zorunda kalıyor onu. Evet. Allah o ananın, babanın gönlüne onu sevsinler diye tecelli ediyor. Onlar da onu iradesiz olarak sever. Hepsi hizmete hazır olur. Ağlayınca hepsi birden o tarafa döner. Seviyor. Elinde değil. Bu Allah'tan olan sevgidir. Eğer Allah bu sevgiyi vermese, çekse bu sevgiyi, bu özel sevgisini çekse, ne olur? Hayvan yavrusunu sevmez. Bir hayvan kendi yavrusunu korumak için, mesela bir kuş yavrusunu korumak için yılana saldırıyor. Büyük bir hayvana saldırıyor. Kendini feda ediyor. Bir tavuk civciv çıkardığında evet. köpek ona yaklaşamıyor. Köpeğe saldırıyor. Ama yavrusu yokken köpeğe karşı durmak şöyle dursun. Köpeği görünce kaçar. Bu sevgiyi Allah kendinden ona vermiş. Eğer bu sevgi olmazsa, Allah bu tecelliyle tecelli etmezse hayvanlar çocuk yavrularını korumaz. Kimse benim çocuğum olsun demez. Çocuğu olsa onu sevmez, ona bakamaz. Varlık hızla, canlı varlık hızla yok olmaya gider. Yani geri dönüş olur. Varlığın varlıkta durma sebebi Allah'ın sevgisiymiş. Onu çekip alırsa, evet, kıyamet kopar. Resulullah Efendimiz buyurdu, Aleyhissalatu vesselam, yer yüzünde Allah Allah deyip Allah'ı zikredenler bulundukça kıyamet kopmaz. O zaman Allah diyenler olmayınca kıyamet kopuyorsa Allah sevgiyi almıştır. Artık sevgiyi vermiyor demektir. Böyle kuru kuru Allah demek değildir bu. Evet. Aşığın maşukun ismini söylemesidir bu. Allah'ın verdiği sevgi Allah'a geri dönmeyince. Evet, ne buyurdu? Yübdi'u ve yü'id. O kendisine o sevgiyi geri çevirendir. Kul sevgiyi Allah'a geri çevirmeyince, Allah'ın sevmesi ona, Allah'a iman olarak geri dönmeyince. Allah'ın sevgisi Allah'a geri dönmeyince ne olur? Kıyamet kopar kıyamet koptu. Bu bütün kainat için olan kıyametti. Bir de insanın özel kıyameti vardır. Eğer senden o Allah'ın sevgisi, iman olarak Allah'a geri dönmüyorsa senin kıyametin kopmuş. Senin işin bitmiş. Sen darmadağan olmuşsun. Senin haberin yok senden. Allah kulunu sevmiş, yaratmış ve ondan bu sevginin karşılığını istiyor. Bu sevginin karşılığı olarak Allah'ı sevmekten başka hiçbir şeyle bunun karşılığını ödeyemezsin. Ödenmez. Allah sevgiden başka bunun karşılığında hiçbir şeyi kabul etmez. Yaratılışın sebebidir. Senin varlıkta Durman sebebidir, ebedi hayatı senin için yaratmasının sebebidir. Nasıl ki kirlendiğimizde zahiri olarak yıkanıp temizleniyorsak, aynı şekilde gönlümüz de başka sevgilerle kirlenir. kirlerince ne yapıyoruz? Tevbe ediyoruz. Tevbe dönmek demek. Dönmek. Neden dönmek? Evet. O yanlış sevgiyi silip yerine evet, Allah'ın sevgisine karşılık vermek demektir. Ama bu gönül yanlış sevgilerle kirlenirse öyle ki artık yıkanacak duruma gelmezse, sevgiyle yıkanacak duruma gelmezse Nasıl olur? Nasıl bir şey olur? Allah müşrikler necistir dedi. Müşrikler pisliktir dedi. Allah'ı seviyor ama o sevgide ona şirk koşuyor. O sevgide Allah'tan daha çok seviyor. Allah'ı sever gibi seviyor. Gönlü başka sevgilerle kirlenince, pislik dolunca. Bütünüyle evet, ne olur? Pislik olur. Onu kaplar. Biraz kirlense sevgiyle yıkanacak. İmanla temizlenip yıkanacak. Nurlanacak. Ama Allah onun için, onun gönlünde her şeyin üzerinden aşağı inince o bütünüyle o pislik, necaset, riş, gönlü kaplar. Artık o yıkanmıyor. Ne olur? Allah onların kalplerini mühürlemiştir dedi, işi bitmiş. Artık o kalbe sevgisiyle tecelli etmiyor artık. Niye tecelli etmiyor? Artık yıkanma imkanı bitmiştir, ihtimali bitmiştir. O, bu şansını, bu Allah'ın kendisine tanıdığı imkanı tüketmiştir. Kirli bir şeyi ne kadar kirlenirse kirlensin, yıkayınca temiz olur. Üç suyla yıkarsın temizlenmez. Evet. On suyla yıkarsan temizlersin. Deterjan kullanırsın temizlersin. Ama rişsi, pisliği temizleyemezsin. İstediğin kadar yıka, pislik pisliktir. Pislik temizlenmez. Onun için Allah'ın kelamını tefsir etmeye çalışırken bütün feryadımı ne üzerine yaptım? Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Çünkü o kalp bir kere eğer mühürlenirse, pislik olursa, pislik yıkanmıyor. Hiç kimse ona bir şey yapamaz artık. Onun için Allah onu mühürler. İşi bitti. Artık o, o kendi kendine bunu yaptı yalnız. Allah'tan başkalarını Allah'ı sever gibi, Allah'tan daha çok sevdiği için bunu yaptı. Bunun için birinin özel çaba sarf etmesi gerekir. Hazreti insan olarak yaratılmış biri, bunu eğer beceriyorsa, o çok Maharetli biridir. işi gerçekten biliyor demektir. Bir gerçek sevgi vardır. <gülüyor> bu Allah'ın sevgisidir. Allah'ın kurununu sevmesi ve kurun Allah'a bu sevgisine karşılık vermesidir. İmandır yani. Bir de kalp sevgi vardır. Sahte sevgi vardır. Sevgi gibi görünen ama hakikatte zehir olan bir sevgi vardır. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsa, o herhangi birini, herhangi bir şeyi severken, Allah'ı sever gibi sever, Allah'ın önünde sever, üzerinde sever. Öyle ki ona abd olur. O onun her şeyidir. O olmazsa olmaz onun için. Ama... Fani bir kulun sevgisi de fani'dir. Yani zahiri olarak iki kişi birbirine aşık olabilir. Ama bunların gönlünde Allah'ın sevgisi önde değilse sonra bu zehir olur. Öyle bir zehir olur ki birbirlerine düşman olurlar. Nasıl? Ne kadar düşman? Mesela arada bir haberlerde dinliyoruz. Adam eşini doğradı. Adam sevgilisini parçaladı. Testereyle kesti. İnsan sevdiğini testereyle keser mi? İnsan sevdiğini doğrar mı? Doğramaz. Bu nasıl sevgidir ki ona böyle yaptırdı? Zehirli sevgi. İmansız sevgi. İman olmadan sevmek. Mümin olmadan sevmek sevgiyi yanlış yerde kullanıyor. Nasıl kullanacağını bilmiyor. O sevmenin ona nasıl bir felaket getireceğini bilmiyor. Farkında değil. O anda evet, severken büyük tad almış, haz almış, lezzet almış. Güzel şeyler tatmıştır de. Sevgiyi kullanmayı bilmedi. Onun için sevgiyi biri anlamamışsa, onu nasıl kullanılması gerektiğini bilmiyorsa Sevgiyi kaybedince, Allah'ın sevgisini kaybedince neyi, neleri kaybedeceğini bilmiyorsa, hayatın, varlığın sevmekten ibaret olduğunu anlamamışsa, her şeyin kıymetini, değerini sevmekten aldığını bilmiyorsa, o bir şey anlamamış. İşin özünü erememiş, varamamış yani. Sadece kendi kendine bir şeyleri öğrenmeye çalışmış, o da öğrendikleri de, Hak'tan hiçbir şey değildir. Zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu Allah. Aynı şekilde ahirete gittiğimizde ahirette ibadet yok. Ama ahirette ibadet, muhabbet vardır. Sevmek vardır. İman vardır. Selam vardır. İbadet yok ama muhabbet vardır. Muhabbet iki türlüdür. Biri hub biri de Vud Vedud ismi Vud Allah'ın muhabbeti Allah'ın sevmesi demek Muhabbetse kulun sevmesi demek Eğer Allah Muhabbetiyle tecelli etmezse bütün kıyamet kopar dediğimiz Allah'ın Vedud isminin tecellisi olan Vud'u keserse Muhabbet değil Muhabbet, kuldan Allah'a geri dönendir. Kuldan kula tecelli edendir. İkisi birbirinden farklıdır. İnsanı insan yapan, varlığı varlık yapan, bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih eder. Övüyor. Hamd ediyor, tesbih ediyor. Hamd etmezse, tesbih etmezse, sevmese, imani olmasa varlık olmaz. Eğer biri varlıkta durmaz. Yok olur yani. Onun varlığı sevgisiyledir. Allah'ı tesbih edip Allah'a hamd etmesi, Allah'ı zikriledir. Onun şu varlıkta duruyor. Birinin zikri bittiğinde yani artık zikretmediğinde o yok olur. Zikre demeyecek duruma geldiğinde yok olur. İnsan üzerinde bu tecelli nasıl tecelli ediyor? Evet, Biri sevmiyorsa, sevmiyorsa, böyle birinin korkması da gerekmez. Çünkü insan bir şeyden korkuyorsa, endişe ediyorsa, sevdiğini kaybetmekten ya da sevdiği bir şeyi kazanamamaktan korkar. Sevgisi yoksa korkusu da yok. Eğer biri sevmiyorsa o duygusuz, düşüncesiz. Evet. Kalbi katılaşmış, taş gibi, taştan daha katil. Buna beraber özülmez, sıkılmaz, utanmaz. Evet, bütünüyle kaybedeni söylüyorum. Biri sevgiyi kaybettiğinde evet. O artık ölmüştür. Ölür. Zahiri olarak onun başka bir şansı olmaz. Ama insan diğer varlıktan farklı olarak bir de onun manevi ölümü vardır. Manevi ölümü ne zaman gerçekleşir? Allah'ın sevgisini kaybedince. O ben Allah'ı sevemiyorum... Yeteri kadar gerektiği gibi huzurunda duramıyorum demesi önemli değil. O anda öyle hissedebilir. Geçici olarak o perdelenmiş olabilir. Ama biri eğer Allah onu sevmekten vazgeçtiyse onu sevmeyi bıraktıysa işte felaket buydu. İşte o zaman o manevi olarak ölmüştür. Artık o leştir. Artık o necistir. Pisliktir. Öldü o. Allah'ın sevgisini kaybettiği için böyle oldu. Ama Allah ne buyurdu? Allah gıfır ve vuduttur. Yani yanlışı öyle bir silerim ki o ölmesin diye. O sevgime layık olmaktan yani, çıkmasın diye, uzaklaşmasın diye. Ama biri demek ki haddini o kadar aşıyor ki... Yani, ...Allah onu sevmekten vazgeçti, o pislik oldu, necis oldu... Allah onun kalbini de mühür dedi. İşi bitti. Sevgiyi kaybetti. İnsanın bir Allah ile beka bulması vardır. Önce Allah'ta fena bulması gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. İfnün, ifnün, ifnün. Yani fena bul, fena bul, fena bul. Sonra İbkun, ibkun, ibkun. Üç sefer tekrar ediyor. Önce fena bulman gerekiyor. Allah'ı sevmede, Allah'ın sevgisinde fena bulman gerekiyor. Öyle bir sevmen gerekiyor ki kendini Allah'a teslim etmen gerekiyor. Ya Rabbi, senin hükmün, iraden neyse kendi aklımı senin iradene teslim ettim. Sen ne diyorsan o, sen neye güzel dedinse o güzel. Neye çirkin dedin, o çirkin Neye hak dedin, o hak İredesini Allah'a teslim ediyor Sen nasıl buyurdunsa Allahümmelle bey Dedi, teslim oldu evet. Sonra Ve kabul dedi Yani aklını teslim ettin ilmini Allah'a teslim ettin Bedenini Allah yolunda evet, Hizmete koydun, ibadete koydun, yürüttün Gönlünü Allah'a teslim ettin onun sevgisinden başka, sevgisinden başka derken, önünde. Hiçbir sevgiyi onun önüne koymadın, fenayı buldun. Fenayı sen yapıyorsun, sonra peşinden beka tecelli eder. Evet, sen layık oldun der, sen benim benim sevgime layık oldun der. Sen çabanı gayretini sarf ettin, sevgime layık oldun der. Allah bir ben seni seviyorum dediğinde, Allah'ın sevgisi onun gönlüne öyle bir tecelli eder ki, bütün varlığını evet sevgi aşk yapar, muhabbet yapar. Onun üzerindeki varlık perdesini kaldırır, onu kendi hakikatine yani Allah'ın kendisine nefettiği ruha evet ne yapar kavuşturur, o perdeyi aradan çekti. Artık o kul Allah ile bekabulur, Allah ile görür, Allah ile işitir, Allah ile bilir. Allah ile tutar, Allah ile yürür. Bitmedi. Bir adım daha var. Bir de Allah ile zuhur etmek vardır. Açığa çıkmak vardır. iki kelimeyle söyleyeyim Allah ile zuhur etmek demek Allah'ın onunla işini yapması demektir Allah'ın onu kullanması demektir o artık orada iradesini kullanmaz evet. o Allah'ın iradesiyle artık hareket eder Allah'ın emriyle sözüyle konuşur Allah onu bu sevgisinde kullanır. Öyle söyleyin, fazla ileri gitmeyin, anlaşılmayan bir şey olmasın. Evet, her ne kadar anlaşılmayan bir kelime kullanmayayım derken, doğrusu biraz zorlandım. Çünkü kullanmam gereken çok kelimeler vardı. Anlaşılmamasından, endişe ettiğim için kullanmadım o kelimeleri. Ama yine de sanki birkaç kelime tam olarak anlaşılmadı. Ama yavaş yavaş anlaşılmayan kelimeleri kullandığında onları da izah edeceğim inşallah. Allah veduddur. Allah sevendir. Allah sevilmeye layık olandır. Allah sevilmeyi isteyendir. Allah gafur ve veduttur. Gafurul Vedut. Allah seviyor. Onun için mağfiret ediyor. Onun affetmesi, mağfiret etmesi kulunun yanlış yapmasına karşılık, günah işlemesine karşılık ona ceza vermemesi onu huzura alırken ya da dünyadayken sanki o yanlışı yapmamış gibi ona muamele etmesi onun vedu doluşundandır. Sevdiğinden dolayıdır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, eğer kafirler, müşrikler, Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilselerdi, kafir olmaktan Hakikati örtmekten, Allah'a şirk koşmaktan utanırlardı dedi. Korkar Korkardı demedi, utanırlardı. Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilselerdi. Allah birinin kalbini mühürlememişse, hakkındaki hükmünü vermemişse, yani o bütünüyle necis olmamışsa, onun hala yıkanınca bir şey ortaya çıkacaksa, Küçücük bir şey olsa da. Zerre kadar imanı olan cennete girer. O temizlenir. Ama bütünüyle pislik olduysa artık yapacak bir şey yok. Pislik yıkanmakla temizlenmez. Evet. Allah kafiri müşriki öyle seviyorsa iman etmemiş. Birazcık kendinden nef ettiği, sıfatlarından ikram ettiği o güzellikten birazcık yeter ki olsun. Acaba Allah mümini nasıl seviyor? Acaba Allah, Ya Rabbi seni istiyorum diyeni nasıl seviyor? Ya Rabbi ben sana abd olmak istiyorum diyeni acaba nasıl seviyor? Onun için kendimizi küçümsemiyoruz. Allah demeyi küçümsemiyoruz. Rabbimizin rızasını istiyoruz demeyi küçümsemiyoruz. Dün sohbette bir hatanızdan dolayı kendinizi kötü diye nitelendirirseniz yanlış olur. Çünkü ben iyiyim deyip iyi olmaya çalışmanız gerekir buyurmuştunuz. Peki hatamız büyük ise yine öyle mi düşünmemiz gerekir? Cevap. al. Tamam. Allah buyurdu ayet-i kerimede. Kendini kınamak ayrı, kendine kötü demek ayrı şeydir. Kendin için ben kötüyüm diyemezsin. Allah bunu kabul etmiyor. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kendinizi kötüleme. Ben kötüyüm demeyin dedi. Niye? Sevdiği için. Benim bu konum kötü olamaz diyor. Olur. Bir hatan olabilir. Kötü demen gereken şey hatandır. Benim bu hatam kötü bir hatadır. Ama Allah kendine kötü de deme dedi. Ben bunu kabul edemem. Tabiri caizse ben bunu kaldıramam. Seni ben yaratmışım. Senin ne kadar güzel olduğunu ben biliyorum. Sen ki benim halifemsin. Benim tecellimi ara bilecek vasıftasın. Sen kendine kötü diyemezsin diyor Allah. Bunu söylemedin. Bunu yapma böyle. Ne de? Yanlışım var. Bu yanlışım büyük bir yanlıştır. Ama düzelteceğim. Meydan okur gibi, ben bunu yapıyorum deme. Öyle söyledim. Hata ne kadar büyük olursa olsun, Evet. Sahabeden biri Resulullah Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor, ben öyle bir günah işledim ki, affi mümkün değildir. Hiç kimsenin işlemediği bir günahtır dedi. Diyor Resulullah Efendimiz, buyurdu ki, Hayırdır, ne günah işlediniz? Diyor, o sahabe onu söyleyemedi. Bir daha ile söyledi. Çok büyük. Söylenecek gibi değil. affi mümkün olmayan bir günah. Ne yapacağım şimdi ben? Resulullah Efendimiz bir daha sordu. Cevap vermedi. Al, diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki kızdı ondan sonra. Senin bu işlediğin günah Allah'ın affından mahvretinden, rahmetinden daha mı büyük dedi? Yok dedi. Senin bu pişmanlığın tövbedir dedi. Hadi git Allah affetti dedi. Böyle söylemek doğru değil. Yani Allah'a meydan okur gibi. Kendini Allah'ın ortağı gibi görür gibi. Sanki iki tane ortak birbiriyle alışveriş yapmış. İşte ben böyle yaptım sen beni affetmiyorsun. Sen alemlerin Rabbi ile muhatapsın. Seni yaratmadan seven Rabbinle muhatapsın. Yani senin günahın bir tek sana zarar vermiş. Sen kendine zulmetmişsin. Kendine zulmedene rahmet gerekir. Merhamet gerekir. Haddini aşmadıkça Rahman ve Rahim olan Afu olan, gıfır olan, tevab olan Rabbini unutmadıkça ona döndünse ne buyururdu Kutsi Hadis'te? Kurum bana dünya doğrusu günahla gelirse onu dünya doğrusu mağfiretle karşılarım. Bana şirk koşmadıkça şart koydu. Furkan Suresinin 10. ayetinde buyuruyor, "Görme saatini yalanlayan kimselere çılgın bir ateş hazırladık. Ayetini bize açıklar mısınız? Allah açıklamış, çılgın ateş. Bu çılgın ateşi biz kendimiz burada ürettik, gönlümüzle oraya getiriyoruz. O bizim ateşimiz. Kendi elimizle yakıp, tutuşturup, durmadan öfürüp harradığımız, çılgına dönderdiğimiz ateşimiz. Dünkü sohbete kimseye küsmememiz gerektiğini anlatmıştınız. Abim maddi, manevi her şeyime karışır, sadece bana karşı böyle dayan, davranıyor. Bu yüzden iki gündür onunla konuşmuyordum. Bu konuşmadığım için kendimi çok huzurlu hissediyor. Ediyordum. Onunla konuşmamaya devam etmem doğru olur mu? Olur. Tövbe ettikten sonra tövbemizin kabul olduğunu nasıl anlarız? Güzel soruydu. Mutlaka bunu anlamamız gerekiyor. Yanlış yaptık, günah işledik, Tevbe ettik. Allah bizim tevbemizi kabul etti mi etmedi mi bunu anlamak gerekiyor. Yoksa ben tevbe ettim iş tamamdır değil. Bütün gönlümüzde Allah'a dönüp ya Rabbi sana döndüm. Bu hatamdan sana döndüm. Bir daha bunu yapmayacağım. Bunun için beni affetmeni istiyorum. Özrümü kabul etmeni istiyorum. Söyledi gönlünde hiçbir şey hissetmedi. Kabul olmamış. Tövbeyi yapamadık. Tövbeyi yapmaya devam. Bir daha söylemen gerekir. Ne zamana kadar? Rabbim beni affetti diyene kadar. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu. Rabbim beni affetti diyene kadar. Yani senin gönlün Rabbinin seni affettiğine mutmain orana kadar dedi. Bir söylersin, beş söylersin. Olmadı. Evet. Biraz feryat edersin. Evet, sonra bir de bakarsın ki Allah o sekineti gönlüne indirdi. Burum seni affettim. Allah bizi affedince bizim yanlış yaptığımız başka bir yer daha var. Biz kendimizi affetmiyoruz. Bu yanlıştı. O seni affettiyse sen de kendini affet. Artık yürümen gerekiyor. Eğer sen kendini affetmezsen o işlediğin günahın ağırlığını sürekli sırtında. Gönlünde hissedersin, bu senin Allah'a gitmene mani olur, şeytan ikide biri onu ısıtıp önüne getirir, buna bakma, sana hile yapıyor. sen tövbe ettin, Allah'tan af diledin, Rabbin seni affetti, sen de kendini affet oraya geç, onu artık sırtında taşıma, sana mani oluyor. Bazen bir şeyleri tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyoruz, ama arkadaşlar yine de illerde bildikleri gibi yapmaya devam ederler. Biraz önce söylediğim söz gibi, ben sil diyorum, o sırtlanıyor. Bırak diyorum, bırakır. iki dakika sonra yine ağlıyor. Uyumak böyle değildir. Yani kardeşlerimiz bize uyuyorsa, uyumak böyle değildir. Sen bana uyarsan ben seni taşırım. Ben senin sırtındaki o yükle seni huzura taşıyamam herhalde. Değil mi öyle? İnsan utanır biraz. Bırak onu. Ne ki de bir yani yanlışını alıp sırtına alıyorsun, torbayı dolduruyorsun, altında eziliyorsun. Allah gafur ve odur dedi da. Sevdiği için affediyor seni. Müşriki anlattım, kafiri anlattım. Allah'ın onları nasıl sevdiğini anlattım. Niye bu böyle oluyor? Sorun nerededir? Sorun Allah'ın seni sevdiğine iman etmemişsin. Eğer sen her şeyini Allah'a feda edecek kadar sevseydin buna inanırdın. Sorun senden yana. Yanlış senden yana. Yani sorun iman sorunuydu. Yedi aydır dergaha düzenli olarak geliyorum ve gelmeye doyamıyorum. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Tabii insan Allah demeye doyar mı? Allah'ı seven, Allah'ı zikretmeye doyar mı? Böyle olması gerekir. Böyle değilse bir sorun vardır. Bu durumda böyle olmayanlar dergaha gelirken sürüne sürüne geliyorsa... Onlar düşünmeliyor bunu. Neden ben öyle değilim? Eşim çok kilolu Ramazan'dan sonra, yani bir yıl boyunca oruç tutmayı düşünüyor. Oruçluyken kendini daha iyi hissediyormuş. Oruç tutması ne kadar doğrudur? Doğrudur. Tutsun oruç. Oruç güzeldir. Hem kilo vermek istiyor hem de ibadet olsun diyorsa. Hangisi ağır gelirse o geçerli olur yalnız. Allah gerçek manada Vedud isminin tecellisine bizi mazhar etsin inşallah. Amin. Allah bizi sevsin, bizi sevdiklerinden eylesin inşallah. Amin. Allah bize birbirimizi sevmeyi ihsan etsin inşallah. Amin. Allah bizi huzura alırken sevdiklerinden razı olduklarından eylesin inşallah. Amin. Bütünüyle bizden razı olmadan, bütünüyle sevmeden, bütünüyle biz de Rabbimizi sevip ondan razı olmadan bizi huzura almasın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.